1520, numaralı konu, Hz. Peygamberin, Allah'ın en üstün kulları Allah'ı en çok ananlardır, buyurmaları, evet, Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor, bir gün Hz. Peygamber'e, kıyamet gününde, Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir, diye soruldu, Allah'ı çok ananlardır, cevabını verdiler, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, bunlar Allah yolunda savaşanlardan da mı üstündürler, diye sordum, Allah yolunda savaşan kişi elindeki kılıcı parçalanın